Arkadaşlar ben Eczacı Filiz Büyükbayrak. Bugün size Sevgi Soysal'ı anlatacağım. Sevgi Soysal eserlerinde özellikle kadının sorununa bakış açısıyla Türkiye Edebiyatı'nda çığır açan bir yazarımız. Fakat öncelikle hepimizin 8 Mart'ını tebrik ediyorum ben. Bizim mesleğimizin... %80'i belki e, Hanımlardan oluşuyor Hepimizin 8 Mart'ını kutluyorum e, Buraya gelmeden önce Bir eczacı ablamla konuşuyordum İşte 8 Mart'ımızı kutladık Dedi ki sakın benim 8 Mart'ımı Kadınlar Günü'mü kutlama Dedi niye anlayamadım Eee çünkü dedi ben kadın gibi hissetmiyorum erkek işi yapıyorum ben dedi bütün erkek işlerini ben yapıyorum dedi sen dedi daha kadın gibi hisseden birinin kadınlar gününü kutlamalısın dedi çok şaşırdım da güldük karşılıklı şimdi ben bu vesileyle e, SGK'da ezilen bu e, bütün eczacı arkadaşlarıma buradan sevgilerimi yolluyorum e, bu sorunların altında ezilen evine gidip e, çocuğuyla çoluğuyla ilgilenen hem kadın hem erkek işini e, layıkıyla yapmaya çalışan bütün eczacı arkadaşlarımın 8 Mart'ını kutluyorum. Ayrıca e, bu vesileyle e, 8 Mart'ta bütün tekel işçisi olan kadınların mücadeledeki azimleriyle e, başarıya ulaşan ee, tek Han kadınların da 8 Mart'ını kutluyorum. Ee, gün boyu 8 Mart'la ilgili pek çok şey söylenmiştir, dinlemişsinizdir ama ben bir iki kelam etmek istiyorum. Ee, benim cümlelerimle 8 Mart doğuran, doyuran, çalışan, üreten, paylaşan, yaşama anlam ve değer katan bütün emekçi kadınların evrensel günü Kadınların emekleri Gelecekleri Bedenleri için mücadele eden kadınların günü Susun Evde oturun gibi söylemlere karşı Sokaklarda haykıran Direnen kadınların günü ee, Bunun tabi en güzel örneklerinden birisi Tek işçisi, kadınların direnişiydi ee, Buradan kendilerini selamlıyorum ee, şimdi Sevgi Soysal'a geçmeden önce bir ufak müzik dinleyelim Ondan sonra size Sevgi Soysal'la ilgili biraz bilgi vermek istiyorum Teşekkür ederim Bir bakarsın oyuncağın kırılmış Arkadaşın sana küsmüş darılmış Kavga etmiş, kaşın gözün yarılmış Yaşlı gözlerle bana gelip, sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil ki sen sana soru sorunca bir masalda kurt kuzuyu kapınca uçan balon ellerinden kaçınca yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum böyle bütün insanlar Zamak çar değil, zaman dirmeni durdurmak kolay değil. Oyunlarda mızıkçılık olunca terli terli soğuk suyu içince. Hastalanın yataklara düşünce Yaşlı gözlerle bana gelip sakın üzülme yavrum Böyle büyür insanlar ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil Yaşadığım gördüklerin dışında Mutluluğu kuytularda bulunca Oysa herkes başka başka olunca Yaşlı gözlerle bana gelip Sakın üzülme yavrum Böyle büyür çocuklar Ağlamak çare değil Zaman değirmenini durdurmak kolay değil arkadaşlar tekrar. Şimdi Sevgi Soysal'ı anlatmaya çalışacağım size. Ben bir yazarı çalışırken çok araştırıyoruz. Nasıl tanımlarız onu? Ben hep sözcüklere takılıyorum ya da mesela bir cümle, onu tanımlayan bir cümle bulmaya çalışıyorum. Ve o cümlenin etrafında dönüyorum. Bunu seviyorum ve önemsiyorum çünkü o zaman daha iyi anlıyorum ve daha konsantre bir şey oluyor sanki şimdi sevgi soysal kendi cümlesi bir cümle söylemiş kendisi için şunu söylemiş ben bütün kadınlara armağan ediyorum bu 8 Mart'ta eğer ben kadının biriysem sevilmeliyim demiş şimdi yaşam öyküsüne de bakınca bu cümle o kadar belirleyici ki ruhunu davranışını hayata bakışını bu çok anlamlı geldi ve sizinle paylaşmak istedim Şimdi Sevgi soysa 30 Eylül 1936'da İstanbul'da doğmuş. Aslen Selanikli mimar, bürokrat bir babayla Alman bir annenin 6 çocuğundan üçüncüsü olarak büyüyen Sevgi Yener 1952'de Ankara Lisesini bitirmiş. Bir süre Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde arkeoloji okumuş. 1956 yılında şair ve çevirmen özde bir nutkuyla evlenmiş. Birlikte Almanya'ya Göttingen Üniversitesi'ne gitmişler. Sevgi, soysal, arkeoloji ve tiyatro dersleri izlemiş burada. 1958'de Türkiye'ye dönmüş ve korku tadını verdikleri bir oğlu olmuş. Ankara'da Alman Kültür Merkezi ve İrtibat Bürosu'nda ve Ankara Radyosu'nda çalışmış. Bu dönemde toplum karşısında bireyin tedirginliğini öne çıkaran Yeni gerçekçilik akımından izler taşıyan öykü ve yazıları Dost, Yelken, Ataç, Tepe ve Değişim dergilerinde yayınlanmış. 1961'de Ankara Meydan sahnesinde Haldun Dorman'in yönettiği Zafer Madalyası adlı oyunda tek kadın rolünü oynamış. İlk öykü kitabı Tutkulu Perçem. 1962 yılında yayınlanmış. Zafer Madalyası oyununda tanıştığı Başar Sabuncu'yla ikinci evliliğini yapmış. Aynı yıl TRT'de program uzmanı olarak çalışmaya başlamış. 65-69 yılları arasında Papyrus ve yeni dergide de öyküleri yayınlanmış. Bu arada tezini de vererek arkeoloji diplomasını da almış. Teyzesi Rozel'in kişiliğinden yola çıkarak birbirine bağlı öykülerden oluşan Tante yazmış. Kadın erkek ilişkisi ve evlilik temasını işlediği ilk romanı Yürümekle de 1970 yılında TRT Sanat Ödülleri yarışmasının başarı ödülünü kazanmış. 12 Mart dönemi Sevgi Soysa'nın hayatı ve yazarlığı üzerinde derin izler bırakan bir dönem olmuş. Yürümek müstehcenlik gerekçesiyle toplatılmış ve Sevgi Soysal kısa bir tutukluluğun ardından TRT'den ayrılmak zorunda kalmış. Anayasa profesörü Mümtaz Soysal'la Soysal'ın komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklu kaldığı Mamak cezaevinde evlenmiş. Siyasal nedenlerle tekrar tutuklanarak, 8 ay Yıldırım bölgede 2,5 ayda sürgüne gönderildi. Adana'da kalmış. Cezaevinde yazdığı Yeni Şehir'de Bir Öğle Vakti adlı romanıyla 1974 yılında Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanmış. Kızları Defne 1973'te, Funda ise Mart 1975'te doğdu. Ankara Adana'da sürgünde bulunan bir kadının başından geçen olaylar etrafında 12 Mart'ı eleştirdiği romanı Şafak 1975'te yayınlanmış. Bu dönemde Anka Haber Ajansı ve Sosyalist Kültür Derneği'nin kuruluşunda rol almış. Politika gazetesinde tefrika edilen cezaevi anıları Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu başlığıyla kitaplaştırılmış ama 1976 yılında. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle 1975 sonbaharında bir göğüsü alındı. Hastalık izlenimlerini ve 12 Mart sonrası değişimi anlatan öykülerin topladığı Barış adlı çocuk 1976'da yayınlandı. Eylül 1976'da bir ameliyat daha geçirdi ve tedavi için eşiyle birlikte Londra'ya gitti. Üzerinde çalıştığı son romanı Hoş Geldin Ölümü tamamlayamadan... 22 Kasım 1976'da İstanbul'da öldü. Yeni Ortam ve Politika gazetelerine yazdığı yazılar Bakmak adlı kitapta toplandı. Sevgi Soysal'ın 3 hikaye kitabında da kadın kahramanların iç dünyalarını, toplumla çatışmalarını, yaşadıkları sosyal buhran ve açmazlarını kendi bakış açısıyla anlattığını görüyoruz. Soysal hikayelerinde erkek egemen toplumun kadını potansiyel suçlu olarak görmesini derinden eleştiriyor. Ona göre kadın kırsal kesimde eğitimsizdir. Erkeklerin inisiyatifine terk edilmiştir. Kadının ekonomik bağımsızlığı yoktur. Evin bütün yükü kadının omuzları üstündedir. Bu hikayelerde mekan olarak Selanik, Ankara kırsal kesim, İstanbul ve Almanya'dan söz edilir. Tante Rosa e, isimli romanı, teyzesini anlattı roman. 1991 yılında Işıl Özgentürk tarafından Seni Seviyorum Tante Rosa adıyla senaryolaştırılmış ve filmi de çekilmiştir. Ben filmi izlemiştim, gayet başarılı buldum. Ee, Sevgi Soysal yer yer en acı gerçekleri, en katlanılmaz durumları ironik bir yaklaşımla ele alır ve bu tavırla var olan olumsuzluklardan kurtulmanın yollarını arar. Özellikle Yıldırım bölge kadınlar koğuşundaki hapishane anılarında ve Barış adlı çocuktaki öykülerinde ironi yoğun olarak hissedilir. Sevgi Soysal toplumsal sorunları ele alırken bireyleri değil, çarpık sistemi eleştirmiş ancak bu şekilde sorunların üstesinden gelinebileceğinin ayırdığına varmış ve bunu okuyucularına iletmeye çalışmıştır burada diğer feminist çevreden ayrılıyor çünkü kadının kurtuluşunu kadında değil bütün toplumun bilinçlenmesinde ve onların birlikte kurtuluşunda arıyor burada biraz tabii feministlikten ayrılıyor bütün yapıtlarında ağırlıklı olarak kadın ve toplumsal çarpıklıklar konularına değinmiş Sevgi Soysa. Şimdi ufak bir müzik arası verdikten sonra kendisinden bir küçük öykü okuyacağız. Hasret vuruyor gecenin koyrunda.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 sun dünya Merhaba arkadaşlar Şimdi Sevgi Soysal'ın Mal Ayrılığı ve Şampanya Kovası isimli öyküsünü okuyacağım Sevgi Soysal 40 yaşında çok erken ve trajik bir şekilde hayatını kaybetmiş ee, Bu mal ayrılığı ve şampanya kovası herhalde onu en iyi anlatan öykülerden bir tanesidir Çünkü bu kısa hayata 3 tane eş e, ve 3 tane çocuk sığdırmış e, yalnızlıktan hoşlanmadığı için, yalnızlıktan korktuğu için e, böyle e, şimdi anlayacaksınız zaten öyküde e, bir e, kaçış bir yürümek onun tabiriyle sergiliyor hayatında şimdi onun izlerini inşallah bulacaksınız mal ayrılığı ve şampanya kovası bütün kızlar şampanya adını duymuş bütün sıradan kızlar Sevgili bir erkeğin kendilerine pembe şampanya ısmarlamasını düşlemişlerdir. Gümüş kova içinde, buzlar arasında pembe şampanya, sonra belki de kuş cıvıltıları. Başlarına tuğla düşmemiş bütün kızlar. Tuğla düşene kadar. Tuğla düşünce, tek düşünce ölmemek olur. Yaşamak olur elbet. Şampanya gibi, usul usul. Kibar kibar, kabardı erkek. Ev tuttun ha? Bir tane sana, bir tane de bana dedi kadın. Şampanya yudumlarcasına, yumuşak. Adam şampanyalıktan çıktı. Sanki ilk tuğlayı başına yemiş. Masanın çevresinde eşindi, eşindi. Aynı köpekler gibi. Gezmeye götüreceğini sezen köpekler gibi. Ve sevinçle, hayır, kederle havladı. Delisin sen. Dönüp durma masanın çevresinde midem bulanıyor dedi kadın. Sanki alışmadığı o eski aptal düşlerin şampanyasından sarhoş. Adam bir tuğla gibi düştü ayaklarına. Başına eskilerde düşen tuğla gibi. Ben sensiz yaşayamam. Beklemedik anda birinin başına bir şey düşse, bu tuğla da olsa güler insan. Hatırladı. Güldü kadın. Kendi başına düşen tuğlayı bir kez daha seyretti. Adam kalktı, sarı bir yüzle ağlıyor. Ama eski şampanya köpükleri ve kış cıvıltıları gibi Kilisede evlenen bir çifti kutlayan bir rahip gibi, Yüz numara duvarına çizilmiş ayıp resimler gibi, Ağaçlara oyulmuş kalpler, sevgili adları gibi, Bütün bu görüntülerin bir yerlerinde ağlayan bir erkek vardır. Gevşeyecekti kadın. Hangi kadın erkek gözyaşlarıyla gevşememiştir? Hangi çılgın kadın... Şaşarım, bendimi çiğner taşarım. Hangi çılgın gevşemelere zincir vuracakmış şaşarım. Tuğladan önceki aptallıkla geviş getirecekti. Görüntüyü o bütün aptal kadınlara gözyaşı döktüren görüntüyü kaçırdı. Katı, kas katı kaldı. Hiç şampanya içmemiş kadar katı. Bu kötü romanı bu kötü filmi göremedi Gözleri yaşaramadı Şimdi bir tuğlanın zamanıdır Şimdi yeniden ölmenin Adam kadında şampanyanın Kilisede evlenen sevgili görüntüsünün getirebileceği gevşekliği arandı Ellerini tuttu kadının İşte şimdi bütün apartmanlar yıkılsın üstüne Belki ancak o zaman ölünebilir Yok şu sırada aşk sahneleri oynamak. En sıradan kızların şampanyalı düşlerinde bile yok. Erkek bu sahneleri çok oynamış. Erkekler aptal kadın seyircilerin bolluğu yüzünden pek gelişemezler. Erkek rahat, apartmanın yıkıldığını göremedi. Bir yağmur yağdı sanıyor, ateşte süt taştı, bir bardakçık, Ucuz bir çız kırıldı o kadar Kadın ellerini çekmedi falan Şimdi konuyu el tutmaya, tutmamaya getirmek Bir cümle fazla konuşmak Taşların biraz daha öldürücü olması Yaralardan biraz daha çok kan akması Mezarların açılıp Ölülerin bir kez daha yıkanması olacak Apartmanın altında kalmak olacak Dikine baktı adamın gözlerine Yarın taşınıyoruz Bir kamyon tuttum Bütün eşyaları yükleriz Sen kendi evine Ben kendi İşte şimdi Her şey eskisi gibi Erkek inandırıcı hıçkırıklarla ağlıyor Kadının da gözleri yaşlı Otursalar Birbirlerine yeni bir aşk mektubu yazsalar Sonra da gidip belediyeye çöpçü yazılsalar. Kadın silkindi. Bir şarkı mırıldandı. Bir çocuk şarkısı. Evli evine, köylü köyüne. Evi olmayan, sıçan deliğine. Ben sensiz yapamam. Bunu söylemiştin. Yeni bir şey de söyleme. Yeni bir şampanya patlatma. Kadın kulaklarını tıkadı. Tıkamasa... Şampanya kulaklarından taşıcak. Tavanın bir yerlerinde duvar inceden çatladı. Çatlak hızla büyüdü, büyüdü, büyüdükçe genişledi. Bir örümcek ağı gibi apartmanı sardı. Çatlaklardan şampanyalar aktı. Evimizin eşyalarını da yeni tamamlamıştık dedi adam. Kadın ilk kez merakla baktı. Erkeğin gözleri çocuk gözleri gibi apaçık Eşyalarda geziniyor Bilyalara bakıyor Bilyalarını sayıyor Benim bilyalarım Benim sarı Benim kırmızı Benim yuvarlak bilyalarım Buna gülünür mü Buna şefkat mi duyulur Peki ya ne zaman gülünür Ne zaman katılınır Elinin tersiyle apartmana vurdu kadın Apartman gümbürtüyle yıkıldı. Gümbürtü gömdü kahkahasını. Yeni tuttuğum evler bundan küçük. Eşyalar iki evi idare eder. Yine de ikimize yetmez yani az eşyamız olur. Yeter dedi kadın. İstersen sayalım eşyalarımızı. Apartmanın yıkıntıları arasından bir inilti duydu kadın. Bir köpek yavrusu belki ya da bir çocuk üzüldü bir an. Erkek rahatlamış. Fırladı yerden. Bir tuğla gibi düştüğü yerden. Gözyaşları kuruyalı yıllar geçmiş. Yeni bir şampanya açmak gereksiz bir masraf olur şimdi. Bu resmi ben alırım dedi adam. Düşünür gibi yaptı kadın. Olur. Öteki de senin olur. Bilyaları ayırmaya başladılar. Bu sana, bu bana. Bu halı ne olacak peki? Düğünümüzde dayım getirmemiş miydi onu? Kadın mantarı patlatarak fışkırdı şişeden. Herkes kendi soy sopunun getirdiği düğün hediyesini ayırsın önce. Adam yadırgamadı bu sözü. Öylesine bilyacıklarına dalmış ki. Kütüphaneleri... Koltukları hani ben yaptırmıştım ya Evlenmeden önce hani Yatak odasını da babam yaptırmıştı hani Ben yerde mi yatacağım yani Herkes kendi yatağını, yastığını, yorganını alsın Yemek masasını sen almıştın İki iskemlesi senin olsun Teyp, plaklar Beni oyalar diye düşünüyordum. Radyoyunu için sattın, ondan da ben oyalanırdım. Buzdolabını sen al, çocuk sende. Hava gazı fırını ne olacak? Gel tabakları çatalları ayıralım. Bu benim, bunu sen al. Ölümü gör sen al. And verdim sen al. Al sana, al sana diye vururdu kabahat yapınca büyükleri. Tokatı nasıl almalı? Peki alırım, alırım peki. Şimdi sıradan kızların gözlerindeki yaşları kurudu. Şimdi sıradan kızlar çok eğleniyorlar. Kitapları indirelim. Kitapları, tencereleri, evdeki bütün ıvır zıvırı halının ortasına döktüler. Bu kitap benim. Bu tencere hatıradır bana. Sen anlamazsın o kitabın dilinden. Sana tava dokunur. Bana gerekli el kitabım. Elimin altında bir tava bulunmalı. Ya bu kitap ya halı. Halı. Kitap bende kaldı tamam mı? Ama hepsinin üstüne benim adım yazılı. Birinci sayfalarını koparırım. Yırtma. Halıyı kirletme. Yırtacağım. Bunlarsız yazamam. Yazma. Erkek Bilyaları cebine doldurdu. Çok şişti mi cebim diye baktı. Çelme atıp kaçacak. Ayrılmayı isteyen sensin. Ben ikimizin malı diyerek her şey ikimizin. Bu kitap benim ama. Bir tuğla, bir tuğla üst üste bina büyüyecek yeniden. Kadın ayaklarıyla itti kitapları. Adam kitapların ortasında, ayakta. Kadın buldozerle yürüdü binanın üstüne. Adam eşyaların ortasında dimdik. Bunu hiçbir bol buldozer yıkamaz. Bu binanın önünden geçip gidi vermeli. Sokaklardan birine sapı vermeli. Eşyalar, binalar, buldozerler karşıda daha güçlü bir kadından, iki kadından, bir erkekten her zaman daha güçlü eşyalar. Kadın çöktü yere. Çevresine bakındı. O hiç bitmeyen aptallıkların şampanya kovasını buldu yalnız. Kovayı başına geçirdi. Sineklerin işediği perdelere, analarıyla yuvalarına dükkan dükkan perdelik kumaş arayan kızlara, mutfak eşyalarına, ucuz yüz görümlüğü düşürmeye çalışan kaynanalara, evli misiniz diye soran ev sahiplerine, kontratlara, ütülü çamaşır sepetlerine, şampanya adını duymuş bütün kızlara nanik yaptı. Arkadaşlar öykümüz bu kadar. Şimdi Suat arkadaşımız bir müzik daha koyacak bize. Herhalde Candan Erçet'in. Arkadaşlar bugün size Sevgi Soysal'ı biraz anlatmaya, tanıtmaya çalıştım. İnşallah başarılı olmuşumdur. Ee, lisan ettiysem affedin. Çünkü bu amatör bir program sonuç olarak. Ee, bir duyurum var. Bizim Edebiyat Kulübümüz kuruldu. Ee, katınları da artarak devam ediyor. Sağolsun arkadaşlar. ilgi gösteriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz ilgi gösterenlere. Yarın 9 Mart e, odamızın Galatasaray'daki kültür merkezinde toplantımız var. Herkesi bütün edebiyat sever dostlarımızı davet ediyoruz. Şimdi herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrar 8 Mart'ınızı tebrik ediyorum. Hoşçakalın. Daha sonra görüşeceğiz. Edebiyat güncesi. İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.